Bir sonraki sorumuz, bir kardeşimiz, biz gayrimüslim bir ülkede yaşıyoruz diyorlar. Tabi paramız var, birikmiş bir paramız, bunu da bankada bekletiyoruz. Biz istemesek de bu paranın üzerine faiz tahakkuk ediyor. Yani biz ne kadar istemesek de bu geliyor. Ben bu faizi istemiyorum dedikleri takdirde de banka yetkilileri biz bu parayı Kızılhaç'a, aktaracağız demişler. E, i̇zleyicimiz de, dostumuz demiş ki, e, yani bana gelmesin de faiz parası, nere giderse gitsin. Bu mudur doğru olan, yoksa o faiz parasını alıp başka bir yere misafetmesi etmesi gerekir? Evet, e, diyelim yabancı ülkelerde yaşayan insanların, e, İslam ülkelerinde olduğu gibi bir takım rahatlıkları olmayabilir. Yani Müslümanlar, e, bir İslam ülkesinde yaşıyorsa, dini konularda tercih yapma imkanına sahip olabilirler. Gayrimüslim ülkelerde böyle bir imkan yok ise yani paranız var ve faizsiz kuruluşlar mevcut değilse ki zannımca var yani gayrimüslim ülkelerde de böyle teşkilatlar söz konusu. Siz paranızı öncelikle oraya yatırmak durumundasınız. Yani Faizsiz işlem yapan bir müessese varken paranızı faizle iştigal eden bir müesseseye yatırmanız dinen caiz değil. Hı hı. Şöyle bir durum olsun yani evinizde parayı saklayamıyorsunuz. O paranın mutlaka bir yere yatırılması lazım. Ancak bir e, faizli müessese var. Oraya yatırmak durumunda kaldınız. Caiz midir? Evet caizdir. Çünkü evinizde saklamanız mümkün değil. Alternatifi de yok. Yani faizsiz bir müessese yok. E, peki bu paraya faiz tahakkuk edecektir. Bu e, tahakkuk eden faizi ne yapayım konusunda tavsiyemiz ne olabilir? Kanaatımca e, o parayı oraya yatırmaya mecbursunuz. E, tahakkuk eden faizi alın. Bankada kesinlikle bırakmayın. Siz o parayı daha muhtaç olan bildiğiniz fakirlere verin. Yani evet. çevrenizde akrabalarınızdan olabilir, diyelim Türkiye'den fakir insanları tanıyor olabilirsiniz. Yahut bildiğiniz yardım kuruluşları vardır. Güvendiğiniz o parayı güzel bir şekilde harcayan, müesseseler olabilir onlara aktarırsınız yani o parayı orada koymayacaksınız alacaksınız bunu bildiğiniz daha muhtaç olan fakirlere yahut böyle kamu hizmeti yürüten müesseselere vererek fakirlere harcanmasını sağlamanız daha uygun olabilir. Evet.